all Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan kesiran tayyiban mubarakam fi kama yanbaghi li celali vechihi ve lazimi sulani. Ve salatu ve selam ala seydil evvelin ve ahirin. Tacru ve sene dinâ. Şevteten haseneti Muhammedin Mustafa. Ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ve'l اما بعض قائله ايها الاخوان فان افضل الحديث كتاب الله وافضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم تسبيلا كثيرا شر الامور مرتفاتها وكل مرتفت بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله و sahibها النار بيسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان Akrabu ma yakunu l'abdu minallahi taala iza kana sadaka Resulullah ki ma kal ek te ma ve müftiran kardeşlerim Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, ihsanı, ikramı dünyada ahirette üzerimize olsun. Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi cümlenizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Peygamberimiz, zişanımız, gözümüzün nuru, Efendimiz, serberimiz, önderimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme teslimen kesira hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet okumak üzere böyle pazar günleri toplanıyoruz. Bugün buraya çıkmamızın sebebi orada tavan basık olduğu için Hava yetmiyor, çok hararet oluyor. Camları açınca da üşüyor Efendim, içeridekiler. Boyunları tutuluyor, hasta oluyorlar diye. Sehli sebeplerle bu tarafa gelmiş olduk. Yoksa e, durumu aynı muhafaza edebilirdik. Evet, okuduğumuz hadis-i bu hafta okuyacaklarımız Allah'ın izniyle. 79. sayfanın 6. hadisi ve devamı olacak. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamazdan önce evvela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine bizlerden bir hürmet, sevgi, saygı, bağlılık nişanesi olsun hediye edelim diye sonra onun mübarek alinin, ashabının, etbaının, ahbabının, ihvanının ve veresi-i nebi olan mürşidin Kamilin ve Ulema-i Muhakkafin sadat i turuk Ali'imizin cümlesinin ruhları için Ve uzaktan yakından otobüslere binerek, zahmetler çekerek, dağları, dereleri, tepeleri aşarak buralara bu dersi dinlemeye gelen siz kıymetli kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan bütün Müslüman geçmişlerinin, sevdiklerinin, yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye Bir Fatiha. 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. Öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. meslin az önce okumuş olduğumuz hadis-i şerif Tabarani tarafından İbn Mes'ud radıyallahu anh'tan İbn tarafından da Hazreti Ayşe s.t.k.a. validemizden rivayet edilmiş. Rahmuzül Hadis kitabımızın 79. cildinin 40. hadisi şerifidir. Buyuruyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz akrabu mâ yekûnul abdu minallâhi teâlâ. Kulun Allah'a en yakın olduğu vaziyet, durum, idâkâne sacida. Secdede olduğu zamandır. Yani kul Mevlasına yönelmiş divanına durmuş, secdeye varmış, secdeye kapanmış. Allah'a en yakın olduğu vaziyet budur. Kulun Allah'a en yakın olduğu vaziyet secde halidir. Secde tabii çok büyük bir kulluk alametidir. Çok güzel bir efendim kulluk nişanesidir allah Teala hazretlerine olan saygımızın, bağlılığımızın, kulluğumuzun ifadesi için alabileceğiniz en güzel durumdur. Allah bizi başı dik, eşrefi mahlukat olarak yaratmış. Eşrefi mahlukat ne demek? Yaratılmışların en şereflisi demek. İnsanoğlu eşrefi mahlukattır. Nesiyle? İmanıyla. Allah'a bağlılığıyla, kulluğuyla en şerefli mahluktur. Kafir olursa esfer-i düşer. En aşağıya düşer. Ulaike kel enami belhum adal. Hayvanlardan da daha şaşırmış, sapıtmış duruma düşer. Mümin olduğu zaman eşref-i mahlukattır. Başı diştir. Ve laka beni Adem'e ve hamernâhum fil berri vel bahr. Biz Adem oğlunu şerefli itibarlı kılmışız ve onu efendim karada denizde efendim taşımışız, yüklemişiz öteki mahluklarımızı onların hizmetine insanoğullarının hizmetine vermişiz buyuruluyor şimdi bu şerefli kul, yaratık başı dik mahluk bütün mahlukların efendisi olan ve bütün mahluklar emrine verilmiş olan develer, atlar, kuzular, efendim, kuşlar, her şey insanoğlu içindir. İnsanoğlunun hizmetindedir. Onun için İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri cennet mekan rahmetullahi aleyh buyuruyor ki Hak Teala du Cihanı Beni Adem için Beni Adem'i de kendi marifeti için yaratmıştır. Ne güzel bir söz. Allahu Teala azametleri iki cihanı, hem bu dünyayı hem ahireti beni Adem için, şu Adem Aleyhisselam'ın evlatları olan biz insan cinsi için yaratmıştır. Bu dünyada bizim emrimizdedir. Ahirette bize mükafattır yaptıklarımızın karşılığını bulacağımız yerdir. İkisi de bizim içindir. İki cihanı bizim için yaratmış, bizi de kendisi için yaratmış. Ve Beni Adem'i de kendi marifeti için yaratmıştır. Yani, niçin yaratılmışız? Allah'ı bulalım, bilelim, Allah'a güzel kulluk yapabilelim diye yaratılmışız. Yaratılışımızın hikmeti bu, gayesi bu. O bakımdan, kendi kıymetimizi bilmeliyiz. Bizden istenen şeyin ne olduğunu kavramalı, anlamalıyız. Yaradanımıza karşı kulluk vazifemizi mükemmel yapmaya çalışmalıyız. Bizim bu kadar bu kadar sadedir, bu kadar aşikardır, bu kadar nettir bizim efendim dünya ve ahiret üzerindeki düşüncelerimiz görüşlerimiz bu kadar apaçıktır. Herkes anlar bunu. Anlamamak mümkün değil. Şu vücut senin eserin mi? Hayır. Allah'ın eseri. Yaşam, sağlık, afiyet senin eserin mi? Hayır. Allah'ın nimeti. Şu ağaçlar, çiçekler, nimetler, yiyecekler, hava, su, senin eserin mi? Sen mi çalıştın yaptın bunları? Hayır. Ben istifade ediyorum. Faydalanıyorum. Bunu benden... Ben bunları hazır buldum. Benden evvel Allah yaratmış, yeryüzünde ben bunların hepsini hazır buldum. Ha. O halde en küçük bir iyilik yapan insana bile centilmenlik, nezaket icabı teşekkür ederim diyorsun da efendim kibarlık gösteriyorsun da seni yaratan, yaşatan sayısız nimetlerine gard eden Allahu Teala Hazretlerine teşekkürün yok mu? kulduğun yok mu? Senin olmayan şeyi sana veren bir insana bir minnettarlığın yok mu? Senin zahmet çekmeden senin eline verilmiş olan çok güzel şeyler. Sonsuz derecede güzellikler. E bunlara bir bunların verenin, vereni olan, bunları sana gönderen nasip eden Allahü Teala hazretlerinden karşı bir jestin olmayacak mı senin? tabi olması lazım. Yani akıllı hiçbir insan şu benim söylediğim sözlerin karşısında duramaz. Hiçbir filozof şu sözlerin karşısında bir başka efendim kaçamak noktası söyleyemez. Ağzından çıkmaz. Böyle bir şey. Efendim biz her şeyi her şeyi hazır bulmuşuz. Her şeyimiz Yaradanımızdan, Allahu Teala hazretlerinden. Efendim tabi ona karşı da jestimiz bir borcumuz var. allah Teala Hazretleri bize muhtaç değil ama bizim bir cestimiz var. Biz ona karşı güzel kulluk yapmamız lazım. Yapmalıyız. Ona itaatkar olmalıyız. Ona karşı gelmemeliyiz. Babamıza karşı gelsek herkes ayıtsar bizi. Ne kadar edepsiz evlat ya babasına karşı geliyor. Hocamıza karşı gelsek herkes bizi ayıtsar. Utanmıyor mu ya? Kendisine efendim çeşitli bilgileri öğretmen öğreten öğretmenine muallimine karşı geliyor. Ne biçim küstah talebe bu der. Efendim patronumuza karşı gelsek bütün iş aleminde herkes der ki, ya şu çırağa bak daha yeni işe girdi. Efendim patronla karşı çıkıyor der. Yani bunlara karşı çıkmak ayıp oluyor da efendim herkes bunu anlıyor da niye Allah'a asi olan insanların herkes karşısına çıkmıyor. Ya utanmıyor musun demiyor. Ayıp değil mi yaptın demiyor. Niye yakasına yapışmıyor? Yani niye onu doğru yola çekmeye çalışmıyor yakasından? Tabi işin doğrusu budur. Ama efendim işte insanlar küfür veya inkar veya gaflet adet haline gelmiş o adeti yaşıyor. Düşünmüyor bile düşünen herkes Allah'ın varlığını buluyor. Düşünenin bulmaması mümkün değil. İster batıda olsun, ister doğuda olsun. Amerika'da, Japonya'da, Hindistan'da, efendim, Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da dünyanın neresinde olursa olsun, filozofların hepsinin efendim vardığı nokta bizim söylediğimiz noktadır. Bizim imanımızın, Kur'an'ımızın, Resulullah Efendimiz'in bize gösterdiği noktadır. E onlar niye bu kadar çalışıp çabalayıp da sonra zar zor bulmuşlar bu şeyi? Bozuk. Toplumları bozuk. Kafaları bozuk. İmanları bozuk. Sen farkında değilsin. Müslüman bir toplumun içindeyim. Yaşadığın için sen, öyle doğduğun için senin için bazı şeyler tabii Allah bir bir demek son derece tabii. Ama bir Avrupalı'yı, bir Amerikalıyı düşünebiliyor musun? Efendim, kollarından tahtaya, bacaklarından, anlından tahtaya, çivilenmiş bir ölüye tapınıyor. Ölüye tapınıyor. Yani böyle kollarından, ayaklarından, anlından mıhlar. Çar mıh ne demek? Dört tane mıh demek. Dört çiviyle anlından iki kolundan, ayaklarından çivilenmiş bir ölü sembolüne tapıyor. E yok böyle bir şey. Böyle bir şey mantıklı değil filozoflar deli divane oluyorlar, kızıyorlar. Münkür oluyor. İnkar ediyor. Avrupalı filozofun inkarı bile normal. Çünkü karşısına sunulan inanç doğru inanç değil. Doğru inanç olmayınca aklı mantığı kabul etmiyor. Olmaz böyle şey diyor. Efendim, bizim münkirler gibi değil. Avrupa'nın münkiri başka türlü bir insan. Yanına yanaştığı zaman hakkı kabul ediyor. Ve Müslüman bile oluyor çağın en büyük filozofu diyorsun Roger Garudi bakıyorsun Müslüman olmuş Efendim bakıyorsun Yahudiliği tanımış Hristiyanlığı tanımış, felsefeyi tanımış dinsizliği tanımış bir Meryem Cemile kalkıyor, Müslüman oluyor neden? dinimiz elhamdülillah akıl ve mantığın efendim hayran kaldığı bir din çünkü dinimiz hak Peygamber olan Peygamberimiz zişanımız Muhammed Mustafa'dan bozulmadan bize kadar gelmiş herhangi bir şey yok ama Hristiyanların akideleri biliyoruz ki doğru tespit edilmemiş. Bir takım yalan yanlış akideler Hazreti İsa'dan nice zaman sonra Hristiyanlar girmiş. Ayıplamaya çalışıyorlar şimdi, uğraşıyorlar. Efendim, İnciller, bir sürü İncil tasvir etmeye çalışıyorlar. Efendim, bazı ayetleri çıkartıyorlar, bazılarını ekliyorlar falan. E olmaz. Doğrusu varken efendim eğrisiyle tatmin olmaya çalışmak, yanlışla, yalanla tatmin olmaya çalışmak olmaz. Elhamdülillah sözümüz, özümüz, inancımız, itikadımız, dinimiz son derece güzel. Bunu nasıl anlıyoruz? Anadan babadan İslam'ı öğrendiğimiz için anlamıyoruz muhterem kardeş. Bunu 20. yüzyılın ilimlerini okuduktan sonra, Avrupa'yı, Amerika'yı gördükten sonra, o adamları tanıdıktan sonra, onların palavraları, efsaneleri, balonları söndükten sonra, onların hiçliğini gördükten sonra anlıyoruz hakiki olarak anlıyoruz. Yani araştırıp araştırıp da hakiki bir imana ondan sonra gelmiş olarak yani an anevi olarak böyle e, tevarif etmiş olarak değil. Onun için Türkiye'de en dindar insanlar, profesörler, efendim, münevverler, efendim, doktorlar, mühendisler bir anket yapın. Üniversite talebeleri. Anadolu'da gidin bir yerde bir toplantı yapın en aklı başında insanlar, hepsi gayet güzel meslek erbabı. Hayret ediyorsunuz. İstanbul'da öyle. Efendim, bilmem, başka şehirlerde öyle. Bir ciddi konferans bir şey yapın, İslam'la ilgili bir toplantı yapın, bakıyorsunuz son derece aydın, münevver, okumuş, kaliteli, vasıflı, unvanlı insanlar. Neden? Ya en döküntü insanlar, cahiller, İslam'dan uzak insanlar. işte benhaneleri dolduran, efendim, cahillikleri yapan, hırsızlıkları, yüzsüzlükleri vesaireleri yapan onlar. Şimdi, bir insanın tabii Allah'ı tanıması lazım. Bilmesi, bulması lazım. Var, var ama onun idrak etmesi lazım. Allah'ı. Ve ona itaat etmesi lazım. Çünkü, insanlığa her şeyi veren Allah olduğu gibi, Celle Celaluhu, İnsanlığın yükselmesi için gerekli her çeşit güzel fikri öğreten de Allah'tır. Er-Rahman, Allemel Kur'an, Halakal İnsan, Allemehul Beyan. Bak, beyanı konuşmayı öğreten insana, o şartları hazırlayan ve öğreten, o sistemi şey yapan allah Teala Hazretleri. Her şeyi insanlara veren Allah. İnsanlığın dünya ve ahiret mutluluğunun yollarını da gönderip peygamber gönderip insanlara öğreten Allah. Onun için kulun her şeyi bilen yaradanına itaat etmesi lazım. Yaradılışa karşı gelmemesi lazım. Akıntıya kürek gitmemesi lazım. İnat etmemesi lazım. Şeyit edepsizliği bırakması lazım. İtaat etmesi lazım. Allah'ın büyüklüğünü kavraması lazım. Karşısında eltence divan durması, ibadet etmesi lazım. Tabi ibadetin de tabi El, el pençe divan durmak güzel bir cestir. Ellerini bağlıyorsun, sen benim Rabb'imsin, ben senin kulunum Ya Rabbi diye karşısında el pençe divan duruyorsun, güzel. Ondan sonra rükû ediyorsun, yarım eğiliyorsun, e, reverans diyorlar ya batılılar, reverans, eğiliyorsun, yarım eğiliyorsun, o rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Yani mümin başka, başka kimsenin karşısında eğilmez. Bizim selamımız Esselamu Aleyküm ve rahmetullah demekti. Böyle reverence, yoktur bizde. Öyle elle işaret diyor ki Peygamber Efendimiz elle işaret yapmayın. O şeyin işaretidir. Böyle avuçla işaret etmek filan Batıların işaretidir. Yahudilerin selamıdır. Öyle yapmayın diyor. Bizde Esselamü Aleyküm dersin. Yani bir duyguyu ifade ediyorsun. Allah'ın Efendim selamı, huzuru, saadeti, esenliği. Senin üzerine olsun demiş oluyorsun. Güzel. Şimdi rükû güzel. Allah'a el pençe divan durmak güzel. Şeyi sembolize ediyor. Onun karşısında onun kulu olduğumuzu sembolize ediyor. Rükû güzel ama secde en güzel. Çünkü o eğilmez baş, o tertemiz alın, Allahu Teala hazretlerinin karşısında azameti, celali, cemali karşısında yerlere koyuyoruz başımızı. Ya Rabbi sen öyle büyüksün ki işte ben sana sevgimi saygımı böyle ifade ederim. Ne kadar tatlı bir durum. Ne kadar güzel bir jest yani kul için Allahu Teala hazretlerine sevgisini saygılısını, bağlılığını, aşkını, şevkini gösteren başka ne olabilir? Onun için secde sadece Allah'a olur. Başka hiçbir şeye secde olmaz. Sadece ve sadece Allah'a olur. sevde. başka hiçbir şeye olmaz. Var mı yapanlar var. İşte Batı'da, Doğu'da, efendim Japonlarda, Japonlar bir filmlerde filen tanımaya başladık. Japonya'ya gitmedik ama görüyoruz, efendim birbirlerine sevgi sevgi sevgi ediyor. Olur mu öyle şey? Ya? Bu bu bu baş öyle başkasının önünde eğilmez. Sadece Allah'ın karşısında secde edilir. Başka türlü secde yok, rükü yok. E Aleyküm dersin. Halifenin huzuruna girmiş alimin birisi. Emevi halifelerinden birisi. Esselam aleyke, ya filanca diye ismiyle hitap etmiş. Adam kıpkırmızı kesilmiş halifeye, devletin başkanı, ismiyle de hitap ediyor karşısındaki. Kıpkırmızı kesilmiş, hakaret gibi yani. Ondan sonra da alim geçmiş, oturmuş karşısına. Daha eden kızarmış, demiş ki ya sen bana ne hakla isminle hitap ediyorsun, niye bana? Ya emir-el mü'minin, ya halife-i müslimin demedin de isminle hitap ediyorsun. Efendim demiş, çünkü Müslümanların senden memnun olmadığını gördüm, onun için isminle hitap ettim demiş. Yani Müslümanlar seni şey kabul etmeye geçmişsin başlarına. efendim. Onun için isminle hitap ettim. niye ben emir vermeden, müsaade etmeden oturdum? Ha. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, cehennemlik birisini görmek istiyorsanız, kendisi oturduğunda ve karşısındakini ayakta tutana baksın. Bak, kendisi oturmuş, onu ayakta tutuyor. Cehennemlik kimse görmek isteyen, gitsin onun yüzüne baksın. Dediği için seni cehennemini görmek istemediğim için Resulullah'ın tarif ettiği durum sende olmasın diye ondan oturdum demiş. Ondan sonra açmış efendim ağzını efendim bir güzel nasihat etmiş ona ve ağlatmış. Adam başlamış hüngür, hüngür hüngür hüngür ağlama. Bizim büyüklerimiz diyorlar ki alimin sultanın huzuruna gitmesi cihaz olmaz. Ancak bu alim gibi giderse olur. Ancak böyle giderse tamam geçsin. Böylese geç aslanım denir. başka dur denmez böylesine. Geç aslanım deniyor. Ne diyeceksin? Çünkü sultana bile hak sözü söylüyor. Efendinin <gülüyor> cihad kelimete hakkın kelimeti hakkın in de sultanın caiz. Çevreden sultanın karşısında hak söz söylemekleri en büyük cihad. Kaç gidersin karşısına? söylersin bak bu yaptığım şu şu şu bakımdan doğru olmuyor, haramdır, günahtır, hesabı vardır. Adamın birisi bir kadın dövüyormuş, kimse de kurtaramıyormuş büyük bir zorba, evli Allah'tan bir zat, ihtiyar, zayıf, nahir, yani oruçtan, ibadetten, uykusuzluktan dal gibi ama, gitmiş o zata bir omuz atmış. O adamı, bir kadın dövüp de kimsenin ayıramadığı zorbaya bir omuz atmış, Adam feleğini şaşırmış, küt yere düşmüş. Ya ne olsa sana demişler, Vallahi demiş, bilmiyorum demiş. O ak sakallı ihtiyar yanıma geldi, Allah senin yaptığını görüyor dedi demiş. Feleğini şaşırdım, dizimin dermanı kesildi, küt yere düştüm demiş. Allah bizim her yaptığımızı görmüyor mu? O zulmün hesabını sormayacak mı? O kadıncağız sen de çevir, orada pataklıyorsun, meydan dayağı atıyorsun ama Allah bunun hesabını sormayacak mı? Bir hafta sonra ölmüş. O döve. Ece. Hayat elinde mi insanın? İşte bak öyle ölüp gidiverirsin. Nice, nice yüce, nice saltanatlı, nice efendim debdebeli insanı ölüm. Nasıl böyle hor cebil ediyor, kara toprağın altına geçiriyor? Binaeneli ölmeden evvel ölmek lazım. Ölmeden evvel ölümü bilmek lazım ve ona hazırlanmak lazım. Böyle kibri, ucumu bırakmak lazım. Tamam alim böyle gidebilirse büyük heriflerin yanından gitsin. Aksi takdirde gitmesin. Dalkavukluk yapacaksa gitmesin. Günaha girer. Çünkü zalimi dalkavuklukla desteklemek çok günahdır. Bir fasık insana bir Müslüman kalkıp da ey efendim dese arş-ı alak zangır zangır titrer diyor Peygamber Efendimiz. Niye fasıka efendim dedi? Ya seyyid dedi. Efendi dedi diye. Öyle şey yok Lafla bile şey yapmak yok. Onun için, secde sadece Allah'a yapılır ve secde hali kulun Allah'a en yakın olduğu zamandır. Tamam hocam, anladık. Sonuç, sen de çok secde et. Allah'a yakın olmak istiyorsan, sen de secde ehli ol. Secdeden uzak kalma, namazdan uzak kalma. Millet namazı küçümsüyor veya ihmal ediyor. Tamam, bir kısmı var tembellikten bir kısmı var diyor ki pantolonun yeni ütü ettirdim namaz kılarsam ütüsü bozulacak pantolonum soba borusu gibi olacak olsun be ne olacak ya yani bir pantolonun ütüsünden vazgeçemiyorsun Allah sana bunca nimet vermiş bir pantolonun ütüsünden vazgeçemiyor bile bir de o kadar tipler var efendim e, namaz zahirmiş efendim o kendisi aşkullah'tan muhabbetullah'tan bahsediyormuş namaz mühim değilmiş bile ha. Sana da bir meydan daya çekip de seni eşek sudan gelinceye kadar efendim, e, ananı ağlatmak lazım. Senin. Çünkü yani namaz namaz önemsiz bir şey olsaydı, Kur'an-ı Kerim bu kadar ayette namazı emreder miydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu kadar namazın üzerine durur muydu? Kendisi beş vakit namazı e, efendim bu kadar ihtimamla kılar mıydı? Hasta halinde iki koluna iki sahibi girerek Hasta halinde bile camiye gelmeye bu kadar gayret gösterir miydi senin dediğin gibi olsaydı? Muhabbetullah'ın sen Resulullah'ın ayağının tozunun efendim, şeyi olamazsın. Yani sen kim oluyorsun? Aşkullah'tan, Muhabbetullah'tan bahsediyormuş. Namaz önemli değilmiş. O sofuların işiymiş, şeriatçilerin işiymiş. Efendim bu ya daha yüksekmiş. Sen küstahlıkta en yükseksin. Sen cehennemin odunusun. Sen yani namazı inkar edince, namazın önemini küçümseyince, sen en kötü insansın. Allah'ın ayetine karşı geliyorsun, Allah'ın tavsiyesine karşı geliyorsun. Namaz, bir insanı beş vakit doğru yola çeken, beş vakit yıkayan, temizleyen bir ibadet. Namaz, dinin direği diyor Peygamber Efendimiz. Beyefendi namazı küçümsüyor. Bir de şey geçiliyor, mürşit geçiniyor. Var böyle rafızî, Efendim sapık yolların birtakım adamları var, millet de kanıyor. Vay efendim bilmiyorum şöyle işine de geliyor milletin tembel millet var ya namaz kılmayan, oruç tutmayan. Müim değil efendim diyor bu adam diyor seviyor. Kadınlara yağ çekiyor diyor ki efendim benim değil kalbin temiz olsun kendin fasahini örtme eteğini uzatma. Oh diyor tamam diyor ya bu adam diyor ne kadar iyiymiş ne bu diyor sakallı hocalardan çektiğimizin bizim diyor işte bak diyor bu müsaade ediyor diyor millet onun peşine toplanıyor. E, toplanıyor ama şeytani ses diyor. Allah'ın emrini söylemiyor. Onun için bu da bir imtihan tabi. Akıl, akıllı insan sahtesini hakikisinden ayırması lazım. Sahte mürşitle hakiki mürşidi ayırt edemiyorsa efendim dalalete düşüp de cehennemde yanmak hakkı olur adam. zaman. Adem ayırt edemedim yan bakalım kitip gibi o zaman ceyir ceyir diyor. Namazı bırak, orucu bırak, içkiyi iç efendim bilmem başını aç kalbin temizmiş. Senin kalbin temiz olsa Allah'ın dinine sırtı kısandır. Böyle palavralar var yani. Kalp temizliğini öne süren, hoşgörüyü öne süren, efendim günahlara müsamaha isteyen, haramları işlemeye fetva isteyen zihniyet var. Kimin Allah'ın haram kıldığı şeyi helal kılma hakkı var? Kimin Allah'ın emrettiği bir şeyi ortadan kaldırma hakkı var? Hem de bunu bir de inanç namına, dindarlık namına yapıyorlar. Ha, bunlar nasıl insan? İsviçre'de şu kadar bağlılısını 2-3 tane efendim villaya tıkıp da cehir cehir yakan adam gibi işte. Hem dünyalarını yaktı hem ahiretlerini yaktı. Böyle insana tabi olursa böyle sonuca müstahak olur. Aklını başını Allah insana aklını için vermiş karşısına çıkan müşkil problemleri çözsün diye. Doğruyu anlasın diye. Evet, muhterem kardeşlerim, secde ehli olacağız, namaz ehli olacağız, itaat, ibadet ehli olacağız, Allah'ın yolunda yürüyen insan olacağız. Bu bir. İkinci hadis-i şerif Akrabu ma yekûnur rabbu minel adi ki geceleyin ahire. Fe in istata'te en tekuna mimmen yezkurullah fi tilke saati fe kun. Bunu Tirmizi Hasan Sahih Hadis diye rivayet etmiş. Müstedrek'te var Ebu Muhammed'den ve Amr bin Abes'den efendim Abes'den rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Demin okuduğumuz hadis-i şerifle bunun yan yana olması da çok uygun düştü efendim. Ne buyuruyor Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde ikinci hadis-i şerifte Akrabu ma Rabbu minel abdi Rabb Teala Hazretlerinin Allahu Teala Hazretlerinin kuluna en yakın olduğu zaman Akrabu ma yekünür, yekünür Rabbu minel abdi Rabb'ın kula en yakın olduğu zaman Fî cevfî leylîl Gecenin en son, ortasının en son kısımları. Yani gece yarısından sonraki kısımlar. Cev bir şeyin içi demek. Gecenin içinin son tarafları. Yani gece yarısından sonra sabaha yaklaşan kısımlar. Bunun adı nedir Türkçe'mizde? Bildiğimiz adı seher vaktidir. Seher vaktidir. Seher vakti ne demek? Gecenin yarısından sonraki zaman demek. Ama halkımız bazen seher vakti deyince, ben de öyle anlıyordum küçükken. Seher vakti deyince sanıyordum ki, daha güneşin doğmadığı aydınlık zaman sanıyordum. Hayır, o sabah zamanı. Sabah zamanı başka. Seher vakti, daha sabah girmeden önceki zaman. Kısaca hatırınızda kalacak gibi söylemek gerekirse, sahur zamanı. Sahur zamanı ne demek? Kişinin uykusunu bölüp kalkıp, yemek hazırlayıp, oruç için yemek yediği zaman ondan sonra niyet ettim yarın oruç tutmaya yarabbi diyor suyunu içiyor niyet ediyor ondan sonra tamam oruç başlıyor Heh, işte o sahura kalktığı zaman demek yani sahurla seher zaten birbirine benzeyen kelimelerdir şeyden aynı kökten çıkmadır sahur seher vaktinde yenilen yemek demektir zaten faul bezminde seher vaktinde yenilen yemeğe sahur denir sabah vaktinde içilen içkiye sabuh dedikleri gibi. Sabuh ne demek? Ay yaşlar sabahleyin içki çekerlermiş. Akşam içerlermiş. Sabahleyin kalktılar. Mideleri bulanıyor. Ağızları zehir gibi acı. Kafaları sallanıyor. Bir de sabuh içerlermiş. Sabahleyin bir içki. O zaman kafa çivi çiviyi söker diye dedikleri gibi. O zaman kafaları yeniden sarhoş olduğu için hisleri dumura uğradığından hissetmezlermiş. Bir sabuh var işte. yani O da faul vezminde. Yani sabahleyin içilen demek. Sahur da seher vaktinde yenilen yemek demek. Onun gibi. Yani dil izahı, kelime izahı yapıyoruz. Herkes bilsin diye. Demek ki takvime bakacağız. İmsak ne zaman kesiliyor? Oruç ne zaman tutulacak diye? Efendim diyelim ki mesela bugünlerde nedir? Beşe şu kadar kala. filan. Beş civarında oluyor. Tamam. İşte o zamandan evvelki zaman kimin ne olduğu zaman? Rabb Teala'nın, Allahu u Teala Hazretlerinin kula en yakın olduğu zaman. Deminki hadis-i şerifte ne deniliyordu? Kulun Allah'a en yakın olduğu vaziyet. Kulun Allah'a en yakın olduğu vaziyet şeyde zamanı, Allah'ın kula en yakın olduğu zaman, seher zamanı. Muhterem kardeşlerim, seher vakti. Diyor ki Efendimiz, فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَكْرِمَ مِنْ مَنْ يَذْكِرُ اللّٰهَ فِي Eğer güç yetirebilirsen, takat getirebilirsen, yapabilirsen, başarabilirsen, bu saatte Allah'ı zikredenlerden olmayı başarabilirsen, başar, yap, diyor. Demek istiyor ki karşısındakine, bu vakit çok kıymetlidir, bu vakitte uykunu böl kalk, namazı kıl, zikrini yap demek yani, kısacası. Ne tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz? Saati kurup sahur vakitlerinde Ramazan olmasa bile kalkıp o vakitte namaz kılıp efendim, zikri yapmayı tavsiye ediyor. Şimdi gelsinler bakalım karşıma zikri inkar edenler. Bak kaç tane kaç tane kaç tane ayet var, kaç tane hadis-i şerif var, zikri tavsiye ediyor. Gelsinler karşıma zikre yan bakanlar. Gelsinler karşıma zikir erbabını tenkit edenler. Gelsinler karşıma o gazeteciler ki zikredenleri sanki vatan hainiymiş gibi sanki hırsızmış, arsızmış, yüksüzmüş gibi yakalandılar hu çekenler diye gazeteye yazanlar. Gelsinler bakalım. Sen kafir misin mümin misin? Müslümanlığı kimseye bırakmazlar. Ramazan geldi mi? Ramazan sayfaları tıklım tıklım dolar. Efendim biraz sen ne biçim Müslümansın desen biz, biz de Müslüman değil miyiz derler. Benim de dedem şöyleydi, babam böyleydi, anam böyleydi, gülen derler. Gelsinler bakalım. Muhterem kardeşlerim, bizim için dinimizi doğru öğrenmek kaynağı iki tane mühim kaynak var. Bir, Kur'an-ı Kerim. Oku Kur'an-ı Kerim'i, ne emrediyorsa yap. Ben hiçbir şey demiyorum. Kur'an-ı Kerim oku diyorum. İki, Peygamber Efendimiz'in sünneti. Hadis-i şerifleri. Oku hadis-i şerifleri. Ne diyorsa onu yap. Göreceksin bak, benim dediklerimin doğru olduğunu o zaman anlayacaksın. Ankara'da münakaşa ettik çok kimselerle. Yani münakaşa dediğim, ben duydum onların yalan yanlış fikirlerini. Efendim, ee, onların yanlışlığını söyledim. Diyor ki ben aleviyim. Biz sen de sizden daha iyi Müslümanız diyor otobüste. Şoför, müşteriye diyor. İyi değil yani daha iyi Müslüman olmak bizim memnun olacağımız bir şey. Keşke daha iyi Müslüman olabilsem. Gittim yanına dedim ki, siz Kur'an-ı Kerim okur musunuz? Doğru söyle Okuruz dedi. Yani tekrar belki okuyorlardır. Ayda, yılda bir pek okuduklarını sanmıyorum ama belki ölülerine falan okuyorlardır, neyse. Peki dedim. Namaz kılar mısınız? Ne yalan söyleyeyim abi dedi, Kılma dedi. Hele yani bir kıl deseydik, kılarım deseydin zaten. Ben sana gösterecektim. Namaz kılmıyor. Peki, içki içer misiniz? Ne yalan söyleyeyim abi içeriz. Tamam. Daha başka bir şey demedim, Yani daha başka şeyler de var. Kendileri biliyorlar. Dedim ki bak Aziz kardeşim. Ben burada bir yolcuyum. Sen şoförsün. Ben otobüsten inince arabamızda bir şey kalmayacak. Benim senden bir menfaatin yok. Ama ben ilahiyat Fakültesinde hocaayım. Eğer Kur'an'a inanıyorsanız, inanıyor musunuz Kur'an'a? İnanmıyoruz diyor. Tamam. Eğer Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsanız Kur'an-ı Kerim'i okuyun, emirlerini tutun. Kim söyledi size işi içmeyin? Efendim bizim dedelerimiz söyledi. Yani dede değil. Alevi dedesi demek istiyor. Yani babasının babası manasında değil. Yani onların hocası makamında olan, Alevi dedesi. Dedim, sizin ne dede kurtarın, ne baba kurtarır. Kur'an-ı Kerim'i oku, Kur'an-ı Kerim'de içki yasaksa içkiyi içmeyeceksin. Niye namaz kılmıyorsunuz? Hz. Ali kılmadı mı? Hz. Hüseyin kılmadı mı namaz? 12 imam namaz kılmadı mı? Hepsi kıldılar. Siz niye kılmıyorsunuz? Kılacaksın. Kim söyledi sana namaz kılma diye? O söyledi, bu söyledi. Kim söylediyse, onun kıymeti yok. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor, önemli olanı. Peygamber Efendimiz ne söylüyor, önemli olanı. Bir de diyorlar ki Hazreti Ali bizim namazımızı kıldı. Hazreti Ali'nin ömrü şu kadar, bu kadar ömründe bu kadar Alevi'nin namazını kılması mümkün. Sonra kendi çocuklarını önce kendi çocuklarının namazını kılmaz mı? Eğer namazı kılması gerektiyse Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in namazını kılardı. Hz. Hasan, Hz. Hüseyin 12 imam namaz kılmazdı. Dedemiz Hz. Ali bizim namazımızı kıldı diye. Ya onlar namaz kıldıklarına göre demek ki Hz. Ali çocuklarının namazını kılmamış. Sizin namazınız mı kılacak? Yani çocuklarından üstün mü tüzeceksin? Böyle mantık mı olur? Böyle aptalca düşünce mi olur? Ne yapacaksın? Kur'an'ı okuyacaksın kardeşim. Ahiretin mahvoluyor. Mühim olan ahiret. Dünya hayatında evet tamam seni dışarıdan desteklerler, içeriden desteklerler, para alırsın, pul alırsın, köylerine gidiyorum ben. Pırıl pırıl köyleri, sıvalı, badanalı, şey gelmiş, yardım gelmiş. Öteki bizim e, Sünni köylerine gidiyorsun perişan, orası güzel, tamam. İyi, güzel olsun, tertemiz, pırıl pırıl, bakımlı, para var. Tamam. Dünyada kafirler, müşrikler senden de rahat. Fezada geziyorlar. Efendim, Miami'de oturuyorlar. efendim, e, Bilmem, Hayti adalarında bilmem da, bilmem nerede efendim yerli kızları oynatıp keyif ediyorlar, zevk ediyorlar. güneşin altında, kotralarda senden çok daha rahatları var. Dünya mühim değil, ahiretin mahvoluyor. Dünyada bir insanın zevk, sefa sürmesi önemli değil, ahiretin elden gidiyor. Kur'an'ı oku, Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsan Kur'an'ı dinle. Hz. Ali'yi seviyorsan Hz. Ali'yi dinle. 12 İmam'ı dinle. Efendim, başkası onlara ait söz söylüyorsa, dedi ki bu söz doğru değil. Sen bunu nereden çıkarttın Bu söz söylemeye ne hakkın var? Bir de birisi demiş ki, ben tabii şey edemiyorum, hayatım plan çok oluyor. Televizyonda konuşmalar olmuş bile. Bir de demiş ki birisi bana baktım demiş, bizi alabilir yani. Çok zorlamayın. Hristiyanlığa geçeriz ha demiş. E geçersen geç. Yani dünya üzerinde dünya üzerinde kafir az mı? Sayısına bir, bir, biraz daha sayı katılır. Yani Allah'ın senin dinine ihtiyacı mı var? Geçersen kendi mahvolursun. Hristiyanlık matah bir din mi? Hristiyanlar Müslüman olduk dururken sen gidip Hristiyanlar geçiyorsun. Yani dinin esas olarak senin batıl fikirlerin, akiden, içkin, kumarın, efendim, bilmem esas olacak, onları değiştirmeyeceksin. Doğru olan yolu bırakıp, eğri olan yara. Hazreti Ali'nin yolunu bırakacaksın, dinini bırakacaksın, başka dine gireceksin. Böyle bir insan, nasıl umarım biliyor aralarında? Öyle saçma şey mi olur? Yani bizden evvel, kendi aralarından birileri bunlara, ya bu böyle şey olur mu, niye demez bilmiyorum. Evet. Rabb'ın kula en yakın olduğu zaman gece zamanıdır. Gecenin son taraflarıdır, yani sahur zamanıdır. Saati kuracaksın, o saatte kalkacaksın bir. Uyumayacaksın, kalkacaksın. Te'inif tefaat ediyor. Güç yetirebilirsen, her kişiyse, yapabilirsen yap diyor. Yapamıyorum. Tamam, çocuklar uyur, sen de uyur. Hastalar uyur, sen de uyu. Hasta mısın sen? Çocuk musun? Diyorsun o zaman güç yetirebiliyorsan, er kişiyesen, mert kişiyesen, Müslüman mütedeyyin kişiyesen efendimiz tavsiye ediyor işte. Güç yetirebilesen kalk diyor. Saati kuracaksın, kalkacaksın, uykunu yeneceksin, nefsini yeneceksin. Sonra ne yapacaksın? Şu gazetecilerin belirde yazdıkları çizdikleri zikrine meşgul olacaksın işte. Fe in istetata ente kunen limme yeskurullah bitinke tekün. Hem de tilimiz ne demiş? hasan Sahih hadis demiş. Şimdi bir de Bizim o kadar takımı vardır böyle bir takım radikal Müslümanı filan diyen tipler vardır. Lise tahsilli, dini tahsilli, hemen sorar, bu her ne sahih mi? Sahih işte buyur, saybasi 71. sayfa, 7. hadis, Tirmizinin hasen sahih hadisi. Yedin mi saybasi? Efendim. Bak ne diyor? Zikret diyor Allah. Yüzün yetebilirse kalk ama zikret. Eyvah. Şimdi bize tarikat elbaba mı oldu? Eyvah. Biz de dervişlik mi yapacağız? Yapacaksın tabii. Dervişen niye dervişlik yapıyor? Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyor. Sen de Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsan Efendimiz tavsiye ediyor. Gücü yetirebilirsin. Kalk o vakitte Allah'ın kula en yakın olduğu seher vaktinde kalk da Allah de. Yunus Emre'yi herkes seviyor. Tatlı söylemiş. Benim gibi böyle sert değil. savaşır gibi söylemiyor. Yunus Emre tatlı söylemiş. Herkes dinliyor ama anlamıyor. Dağlar ile taşlar ile Çağırayım Mevlam seni, seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Şöyle bak. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Hiç seher vaktinde uyanık oldunuz mu? Köyde, yaylada, tarlada, bahçede. Kuşların hepsi cıvıl cıvıl cıvıl cıvıl cıvıl cıvıl cıvıl. Bir şamata, bir tatlı bir güzel koro vardır ki onlar kalkmıştır. Kuştur onlar, kalkmıştır ama insanoğlu efendim, derin uykuda. Yunus Emre ne diyor? Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Çağırmak ne demek? Dua etmek demek, zikretmek demek. Deryalarda mahi ile mahi balık demek. Deryalarda mahi ile. Sahralarda şey yani çöllerde ahu ile. Ahu ceylan demek. Yani denizlerde balıkla, çöllerde efendim ceylanlarla, deryalarda mahi ile, sahralarda ahu ile, derviş olup yahu ile çağrayın mevdam seni. Hadi buyur şimdi. Yunus da çıktı ellerinden. Bir Yunus'a sarılıyorlardı. Yunus da oldu derviş. O da çıktı. O da oldu huju, huju gibi. Bakışta işte, açıkken ne diyor? Derviş olup yahu diye çağırayım mevlam Ciddi Yunuslar vardı ellerinde. Bize geldi yani. Onun için az ve muhterem kardeşlerim her şeyin aleyhinde konuşan insanlar var. Ben anlıyorum. Sabıtanların hâlet ve ruhiyelerini düşünüyorum, tahlil ediyorum. Anlıyorum onların şöyle mantıklarının nasıl şey yaptığını. Kolay değil. Doğru yolu bulmak kolay değil. Allah'ın varlığı hakkında ileri geri konuşan inkar eden, müşrik olan, kafir olan insanlar var mı dünya Var, çok. Tamam. Yani bir şeyin aleyhinde konuşmak bizi yıldırmasın. Biz inanıyoruz. Biz Allah'ın varlığını biliyoruz. Biz bulmuşuz. Onlar bulamamış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sevmeyen aleyhinde olan var mı? Var. E Aptallıklarından, cahilliklerinden, gafilliklerinden, hırslarından, kinlerinden, menfaatlerini bırakamadıklarından biz biliyoruz ki o Allah'ın hak resulüdür. Hayatı hayatı pırıl pırıl. Avrupalı filozoflar hayran senise. Voltaire'in bilmem efendim Fransız filozoflarından Filanca'nın Filanca'nın falanca'nın e, metiyeleri var. Alman e, şairi efendim e, son Goethe'nin efendim şeyleri var. E, şiirleri var. Müslüman olduğu söyleniyor. Yani biz onun doğruluğunu biliyoruz. Kuran'ı Kerim'in aleyhinde bulunanlar var mı? Var müsteşriklerden, misyonerlerden efendim şunlardan bunlardan ne olsun biz Kur'an-ı Kerim'in hak kitap olduğunu biliyoruz. Zikrin aleyhinde bulunanlar var mı? Var. Var ama biz zikrin Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesinde tavsiye edilmiş bir ibadet şekli olduğunu biliyoruz. Kuru gürültüye pabuç bırakmayalım. Ahiretimizi mahvetmeyelim. Hakkı batıldan ayırt edecek efendim zekayı gösterelim. Efendim, aklımızı kullanalım, mantığımızı kullanalım efendim Osmanlı şairlerinden birisinin bir sözü var, ab bu pâke ne zarar? Vak vakayı kurbağadan diyor. Yani temiz suya kurbanın vak vak yemesi zarar vermez, hissetmek Onlar vak vak desin, bize, bize zarar dokunmaz. Bir de şu söz var, it yürür, kervan yürür. Kervan yürür, Köpek de uzaktan huu huu, huu, huu, huu, huu, huu, huu, bağırsın. Kervan gidiyor yani. Yanına da yanaşamaz. Uzaktan bağırır. Tamam kervan yürür. Aklınızı başınıza toplayın ve başınıza topla, topladığınız aklınızı da kullanın. Millet Yunus'u seviyor. İlahilerini okuyor. zikre gelince bucak bucak kaçıyor. E ne oluyorsun? Hani Yunus'u seviyordun? Hani Yunus Arif'ti? Aleviler de seviyor biliyorum. Aleviler, Yunus bizim diyor. Yani onlar da seviyor. E gel o zaman, Yunus sizinse bak, Derviş olup, Yahu ile çağırayım Mevlam seni. Hadi seher vaktinde kalkalım, Yahu diyelim. Gel, o zaman bucak bucak kaçıyor. O zaman sen tutarsız bir insansın kardeşim ya. Yani. Kimi sevdiğin, niçin sevdiğin belli değil. Sevdiğin insana uymuyorsun. Hazreti Ali'nin yoluna gitmiyorsun. Ee, Yunus Emre'nin yoluna gitmiyorsun. Hacı Bektaş Veli'nin yoluna gitmiyorsun. E ben gidiyorum. O zaman benim doğru yolda olduğumu anla da hiç olmazsa gel. Yerine var. Bir de beni tenkit ediyor. Ben biraz bu sözleri fazla söylediğim için bizim doçentlik tezimiz işte televizyonlarda, toplantı vesairelerde bahis konuşuluyor filan. Alevin'in birisi bizim aleyhimizde konuşmuş Ya ben, ben kimseye düşmanlık yapmıyorum. Ben dinimizin efendim gerçeklerini okuyorum. Bak okudum kitabın İsmi belli, Ramuzul Ahadis. Sayfası belli, 79. sayfa. Bu sözleri nereden aldığı belli. İmam Pirmizi'nin meşhur alim, büyük alim İmam Pirmizi'nin şeyi. Söylenen sözün de vasfı belli. Hasan Sahih hadisi şerif. Ravisi belli. Daha ne istiyorsun be kardeşim yani? İlimden hiç nasibin yok mu? Yani bir gerçek nasıl bulunur? Bir polis cinayeti nasıl aydınlatır? Yani bir ilim adamı, bir doktora yapan insan, efendim, bir promisör, bir araştırmayı yapıp da sonucu nasıl çıkardı İşte böyle çıkar bu sonuç. Daha ne istiyorsun? Ne kızıyorsun? Delil gösteriyoruz. Bunların ne için okuyoruz? Allah'ın rızasını bulalım, yolunda gidelim, sevdiği kul olalım, ahireti kazanalım diye okuyoruz. Neden okuyoruz bunları? Yani hoşça bir vakit geçsin diye mi okuyoruz? Pazar günleri, bilim de eğlencemiz İskender Paşa'da biraz da orada eğlenelim diye mi yapıyoruz? Hayır. Bu konuşmaları yapmamızın sebebi hakkı bulmak. Sonra hakkı buldun ne oldu? Bulduktan sonra da uygulamak. Hakkı bilip bulduktan sonra yapmamak, o da ayrı bir suç. Bilip de yapmamak, o da ayrı bir suç değil mi? Bildiğini yapacak insan. Eğrilerle ömür geçireceğine Eğrileri doğrultup doğrularla ömür geçirmesi lazım herkes. Demek ki gazetecilerin hu çekenlere kızması cahil dindenmiş. Dini bilmiyorlar. Hu çekmenin dindeki efendim bir gerçek ibadet olduğunu bilmiyorlar. Allah bize gayret versin onları uyarmak, uyandırmak babında. Onlara da duydukları sözleri anlayıp da insafa gelmek nasip etsin. Allah hidayete dayete erdiresin. Ne diyelim? Ve üçüncü hadisi şerif. Akrabukum minni meclisten yavm el kıyameti ahsen Bu da tam üçü birden. Bu üç hadisi şerifi ezberlediniz mi? Uyguladınız mı? Kurtuldunuz? Bak bu üçüncü hadisi şerifi de kim söylemiş, rivayet etmiş Peygamber Efendimiz söylemiş. Kim rivayet etmiş Peygamber Efendimizden? Çiftkiz. Hz. Ali Efendimiz Hz. Ali Efendimiz Akrabukum minni meclisen yevmel kıyameti Ahsenukum kulukan i̇bn Neca Hz. Ali radıyallahu sen rivayet etmiş. Hz. Ali Efendimiz söylüyor. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz onun rivayet ettiğine göre Hz. Ali'nin rivayet ettiğine göre ne buyurmuş? Akrabukum minni meclisen yevmel kıyameti kıyamet gününde bana Oturma yeri bakımından en yakın olanımız, en yakınıma oturacak kimse demek yani. Kıyamet gününde Resulullah'ın yakınına oturmak istemez misin? Sağ yanını sana ayırsalar mest olmaz mısın? Cemal'i görecek bir yerde, yakın bir yerde olmak istemez misin? Şu dışarıda olan arkadaşlar, içeride değilim diye üzülüyorlar. Keşke içeride olsak da, doğrudan doğruya konuşmayı dinleseydik diye. Resulullah'ın yanında olmak istemez misin? Can verir mi hocam? İstemek ne demek? Sorulur mu hocam? Hele bir yolunu göster de canımızı verebilirler insan. Değil mi? Değil mi? İşte yolu. Akrabukun minni veci sen yevmen kıyame. Kıyamet gününde bana oturma yeri bakımından, koltuk bakımından en yakın olan olanlarınız ahşen hüküm hulukan. Ahlakı en güzel olanlarınızdır. Resulullah Efendimiz ahlakı en güzel olanları yanına toplayacak, toplayacak ahlak fena olanlar, eksik olanlar, kusurlu olanlar uzaklarda, ta ötelerde kalacak. Belki cennete giremeyecek. İnsanları ekseriyetle cennete sokan sebep nedir? Güzel huydur. Ekseriyetle güzel huyundan dolayı gelecek insanlar. İnsanları ekseriyetle cehenneme sokan nedir? Diyor ki Peygamber Efendimiz, ecvefan diyor yani, ağzıyla, karnı demek yani. Şey, yani midesine haram lokma yer, oradan cehenneme gider. Bir de efendim, seksüel kusurları dolayısıyla yani namusunu koruyamadığı için, Allah'ın istediği temiz bir hayat süremediği için yani zina vesaire yaptığından dolayı girer diye bildiriyor güzel huyluluk çok önemlidir. Bizim bu tasavvuf dediğimiz müessese, tarikat dediğimiz müessese nedir? Bir eğitim müessesesidir. Bu yedi asır Osmanlıların hayalini